Cenab-ı Hakk'ın emirlerini muradi ilahi istikametinde anlaması gerektir. İnsana göre çok makbul, çok makbul dahi görünse muradi ilahi olmayan anlayışlar Allah nazarında merduhtur. Kur'an'ı mucizül beyanı öyle anlamak lazım. Onun bize takdim ettiği Mümin tarifi içinde... ...Müslim tarifi içinde... ...Mümin ve Müslim tarifini almak lazım. Allah karşısında... ...Müminin vaziyetini... ...O'nun takdimi şeklinde kabul etmek lazım. Müminin heyecanını yine o hava içinde... ...almak, değerlendirmek... ...Ona göre vaziyet almak lazım. Bizim heyecanlarımızda... ...Market bulan... ...bizim duygu ve düşüncelerimizde mahkez bulan ilahi ifade, Kur'an-ı Mucizül beyan, muradi ilahiye muvafık olduğu nisbette, bizim heyecanlarımızda mahkez bulan şekli, keyfiyeti, o nisbette harekatımızın semeratını görmüş oluruz. Şimdiye kadar o istikamette hareket edenler hareketlerinin semeresini gördüler. Bir iki hutbede müminin heyecanını arz ettim. Ve hutbeleri bu istikamette esasen Cenab-ı Hakk'ın bahşedeceği imkanlar nispetinde devam ettirmeyi düşünüyordum. Mev'izenin başında temat ettiğim bu hususun şerhi buraya kaldığı için onu Mevla'nın inayeti, bana olan inayeti, buradaki inayeti nispetinde arz etmeye çalışacağım. Şu anda elimizde olan imkanlarımız, sahip bulunduğumuz imkanlarımız, asıl kullanmakla mükellef olduğumuz şeyler onlardır. Ben Cenab-ı Hakk'ın bir lütfuna mazhar isem, mazhar olduğum o lütfunu değerlendirecek, onu kendi cinsinden şükürle payidar edecek ve bir yenisinin doğmasına zemin ve zaman hazırlayacağım. Bir başkası başka bir lütfu ilahiye mazhar ise, mazhar olduğu lütfu ne Bağ Bahçe bahçe haline, cennet numun bir keyfiyete getirmeye çalışacak. O da böylece o nimete karşı şükürle mukabele etmiş, fiilen Allah'ın o nimeti artırmasını istemiş demektir. Bir başkası yine öyle, bir başkası yine öyle olacak. Şayet Allah size bir memuriyet lütfetmiş ise, o memuriyeti Allah'ın rızasını kazanma istikametinde nasıl değerlendirmek lazımsa öyle değerlendirmek gibi vazife mükellefiyet olarak düşmektedir. Daha büyük memur olayım da şunu yapayım işi değil. Hangi durumu ihraz etmişsiniz? Elinizde ne kadar tohum var? O kadar tohumu sahip bulunduğunuz o kadar tarlıyı atmakla mükellefsiniz. Siz bir ricali devletten bir şahıs mısınız? Bir devlet adamı mısınız? Hükümet adamı mısınız? Allah'ın size o ettiği o lutfu değerlendireceksiniz. Üstünde, berasında şey araştırmayacaksınız. Size o nimeti lütfetti değerlendirirseniz artıracak onu. Hadiseler durum gösteriyor ki, siz size verilen şeyleri değerlendiriyorsunuz. Siz kadir şınatlı kimsesiniz. Siz nimete karşı her an ediyorsunuz. Ve her nimet mütebessim çehresine sizden bir şükür buluyor. Allah nimetini artırıyor. Belli ki siz verasında verilecek şeye de yine serhuru edecek, yine şükür edeceksiniz. Siz bir ilim mısınız? ne kadar biliyorsunuz? Onu etrafa intikal ettireceksiniz. İlmihalin varsa elinde ilmihalinle çıkacaksın. Fıkıh kitapların varsa onunla çıkacaksın. Fünunu müsbeteye sahipsen onunla çıkacaksın verasında şunlar rütfedilsin de bana onlarla çıkayım cihad edeyim demeyeceksin. O zaman sen bir ümni adamı kuruntu adamı boş ideallerin arkasından koşan da, boş yorulan bir hayalperest olursun. Seni tenzih ederim. Mümin zaman ve mekan bakımında kendisine Cenab-ı Hakk'ın rütfettiği her şeyi değerlendirir. Zaman altından bir zincir bir kolye haline gelir. Mekan mescid, Kabe haline gelir. Mekan cennet haline gelir. Mekan Mevla-i huzuru haline gelir. Mekan Cenab-ı Resulullah'ın haline gelir. Her şey değerlendirilir. Her şey ruh, ruh uyanıklığı, şuur hüçeriyeti için hüçer olması için de ciddiyetle ele alınır ve değerlendirilir. Sahabeyi Kabe Kavseyni kemalata çıkaran keyfiyet bu idi. Kademe ve kademe nebiler nebisine kurbiyetle serf biraz olan asırları. Hayrul kurun enelzi fihi. Thumma elzi yununhum, thumma elzi ifade edilen bu sözde manasını bulan asırların en hayırlısı içinde Allah'ın Resulunun bulunduğu asırdır. Ondan sonra ondan sonraki asır, ondan sonra ondan sonraki asır Allah'ın lutflarının ...bol bol değerlendirildiği asırlar. Hiçbir sahabi ben şu şeye sahip olsaydım da şunu yapsaydım demiyordu. İş karşısına çıkınca, hadite başa gelince çapı ne olursa olsun onu halde değerlendirmeyi düşünüyordu. Ve size misallerini arz edeyim. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem güldüğü zaman gökte gülüyordu, yerde gülüyordu tebessüme getiren bir hadise oldu. Yığın yığın inanmışların koşup da elini sıktığı devirler var. Her Müslüman olan elini sıkıyor ve biat ediyordu. Peygamberliğini tasdikin yanı başında ondan ayrılmamaya söz veriyordu. Resul-i Ekrem'in elini sıkıyordu. Büyük, küçük, yaşlı, yaşsız kadın, erkek, herkes bu biata koşuyordu. Kadınlar bile bu şerefi kaçırmamak için bir etmek istiyorlardı. Ama Resul Ekrem onlara sözde bir at yapıyor, elini vermiyordu. Kadının elinin erkeğin eline temasının harami cihetiyle elini vermiyordu. Herkes bu biata koşuyordu. Dafları yara yara iki karış boyunda iki çocuğun yaklaşıldığı bir an görüldü. Çocuk devresinde o manzara karşısında o mekanı, o zamanı değerlendirme havası içinde çocuğa düşen şey oydu. Yarılan satlar arasında resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına dikilen çocuklar ileride Mekke'ye müdafaa edecek Abdullah bin Zübeyir. Mazi yazarları yedi yaşında olduğunu söylüyor. İkinci çocuk da mütenin kahramanı Cafer bin Ebi Talib'in oğlu Abdullah İbni Cafer'dir. resul ekleme Ekrem'e yaklaştılar. Minacik ellerini uzatıyorlardı. Biz de at edelim ya Resulallah diyorlardı. Ölüp de dönmemeye, arkanda taf bağlayıp da ayrılmamaya biz de biat edelim diyorlardı. Cihad isteselerdi belki cihada göndermeyecekti. Mübarek dişleri görünecek şekilde tebessüm etti. Gök güldü, yer güldü. Elini sıktığı çocuklar da birkaç dakika sonra gülüyorlardı. at etmişti resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuk çapına göre ne yapardı? Onu yapacaktı. Ama bir gün Mekke'nin müdafaası ve bir kısım zalim olanları Emevi zulmüne karşı Müslümanlık haysiyetini koruma meselesi başa düşünce minnacık çocuk Abdullah bin Zübeyir olacaktı. Kabe'ye taş attırmam diyecekti. İslam'ın haysiyetine toz kondurmam diyecekti. Beli kırılacaktı. Sürüne sürüne büyük ananın karşısına gelecekti. O da seni böyle görmek istemezdim diyecek, hitap edecekti. Ama seni ölçmek için geldim diyecek. Ve atılacak, sallanacaktı. Cennet kandili gibi sallanacaktı. Meleğin kakülü gibi sallanacaktı, sallanacaktı. Cennete giden yol, elde ettiğin imkanları değerlendirmeden geçiyor. Sahip bulunduğun materyali değerlendirmeden geçiyor. Verasımda şuna sahip olsaydım, verasımda şuna sahip olsaydım sözü düşüncesi, ümniyeden ibaret, kuruntudan ibaret. İş başa düşünce sen aslan kesileceksin. Ne olursan olsun. Bilmem ki şu yirminci asırda başa bir üst düştü mü? Kur'an'ın raftan indirildiği, ayaklar altına alındığı şu yirminci asırda, pek çok küflü kafaların, ...hüküm ferma olduğu şu yirminci asırda... ...vicdanların paslandığı... ...secdesiz kirli kadınların... ...pek çoğunun Müslümanların içinde zuhur ettiği... ...şu yirminci asırda... ...mümine düşen bir vazife yok mudur bilmiyorum. Eğer size düşen bir vazife varsa... ...zamanın ve zeminin sizden istediği bir şey varsa... ...sadece onu değerlendirmeye bakacaksınız. Sadece onu değerlendirmeye bakacaksınız... Çünkü sizin vazifeniz sadece odur. Şuna sahip olsaydım değil. 40 liran varsa birini zekat vereceksin. Vazifen bir lira zekat vermektir. 80 olduğu zaman iki vereceksin. O zaman vazifen iki oluyor. 120 lira liran olduğu zaman üç lira vereceksin. Çünkü o zaman vazifen o oluyor. Din senin vazifelerini boyuna bozuna göre, kamet ve çapına göre tanzim eder, ayarlarken seni senin durumunu, umum ahvalini daima nazar itibara almıştır. Teklifi mala yutak yoktur. Ama ümniyelere bağlanma da yoktur. La <gülüyor> yükellifullahu <gülüyor> nefsen illa vüs'a. Fermanı kutsiyetiyle her insana ıstısaatın hisbetinde fiil mükellefiyet yüklemiştir. Sen onu yapacak, onu yaşayacak ve aslında Allah'ın vereceği şeylerin şükrünü eda etmeye hazır durumu ihraz edeceksin. Emru bin Cemuh'un karşısına Uhud çıkınca değerlendirmişti o. Yaşlı, beli bükülmüş, ayakları eğri bir insandı. Kur'an gitmişti oraya. Evlatları razı olmuyorlardı bu yaşlı iki büksüm adamın Uhud'a gitmesine. O ise bir an evvel cennete girmek, orada dolaşmak istiyordu. Bu çocukların cennete gitmeme, şehit olmama mani oluyorlar ya Resulallah demişti. Bu zorla Müslüman olmuştu. Medinede çok direnmiş ondan sonra içindeki buzlar erimişti. Mus'ab bin Ümeyr'in başının belası olmuştu bir dönemde bir devrede. Ama iman da Kur'an içine girdikten sonra Resul Ekrem gönlünde taht kurduktan sonra içindeki buzlar eridikten sonra ortadaki embriye camuh da ermişti. Saat de kendi çapına göre çalım satmış. Dolaşı vermişti meydan muharebesinde. Ve sonra kim bilir hangi kem talih onu yere sermişti kanlar içinde. Bir az sonra hiç kimse resul Ekrem'e haber getirmeden etrafındakilerine şu müjdeyi veriyordu. Ben Emr ibn Cemuhu cennette eli bacakları düzermiştim düz gezerken görüyorum buyurmuştu. Yaşlı adama vazife düşmüştü. Ancak o kadar yapacaktı. O vazifeyi elhak tas tamam yerine getirdi. Allah'a karşı mükellefiyetini idrak içinde Mevla'nın huzuruna gitti. Bütün bağ ve bahçelerinizi, bütün memuriyetlerinizi, bütün makam ve mansıplarınızı, talim ve terbiyenizi, iş yapan müesseselerinizi, sahip olduğunuz nismete değerlendirdiğiniz zaman sahip bulunduğunuz memleketi cennete çevireceksiniz. Ama bunu bırakıp da bunun verasında ümniyelere, ideallere taplandığınız zaman... ...hayati realitelerden, kainattaki hadiselerin akışına uymadan... ...kainatta dönen dolaplara ters gelir mahiyette... ...işin içine girdiğiniz zaman, devreye girdiğiniz zaman... ...alsus olacaksınız ümidiniz kırılacak... ...tuğli emelinizden, kuruntunuzdan, ümniyetten... ...haybet ve husan içinde kalacaksınız. Bunlar ise mü'min sıfatıyla, emn eman havası içinde itimat telkin ederek Allah'a dehalet etmiş bir mü'minin vasfı olmadan çok uzak şeylerdir. Sizi Allah'a dehalet etme âli vasıflarıyla mevlayı i Müteala eden mü'minler vasfı içinde Allah'ın size bahşettiği imkanları değerlendirmeye davet ediyorum. اَلَا اِنَّ el الْكَلَامُ وَاَبْلَىٰ نِزَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرع القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون